Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın. Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın. Ee, 10. Açık Radyo Şenliği özel yayını dinleyici destek projesi kapsamında Bir Dolap Kitap'ta da bugün özel bir program yapıyoruz. Ayrıca bugün bizim 100. Evet, programımız. Evet bugün 100. program oldu. Ee, açık Radyo'ya destek olmak için hemen telefon numaramızı da hatırlatalım. 0212 343 4141 Bugün Şenliğin son günü. Web sitesinden de destekte bulunabilirsiniz. Bugün programımızda iki tane konuğumuz var. İlk defa Bir Dolap Kitap'ta konuklarımız var. Birinin sesini şimdi duydunuz. O bizim Tayga. İki aylık bebeğimiz, oğlumuz. O da yanımızda. Bir yandan <gülüyor> beslenirken bir yandan bizim de yayında. Diğer konuklarımızı da tanıtalım hemen. Önce bizim... Çok sıkı takipçimiz demek istiyorum. Berfin yanımızda ee, her zaman programımızı dinliyor, programdan sonra bizi arıyor, bizimle sohbet ediyor. Ee, diğer konumuzda Kitap Okuyan Çocuklar Projesi'nin e, başlıca evet genel koordinatörü <gülüyor> e, Esra Hanım'la Esra Akçay'la e, birlikteyiz. E, şimdi e, iki e, konuyu birbirine bağlayacağız. Hem e, Berfin'in kitap ee, merakından, kitap sevgisinden yola çıkacağız. Hem de kitap okuyan çocuklar projesini konuşacağız. Önce Berfin'le başlamak istiyorum. Berfin hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsın? İyiyimsin nasılsınız? İyiyiz Aa, biz de. Ee, senin e, kitapları olan merakını zaten biliyoruz. Sürekli seninle sohbet ediyoruz. Gelip bizi burada ziyaret ediyorsun ve hep konuşuyoruz. Ee, kitaplarla ilişkinin nasıl, nerede başladığını bize kısaca anlatır mısın? Ee, benim babam ee, çok iyi bir kitap kurdu. Hı -hı. Ee, ben de normal olarak onu takip ettim. Yani babandan gördün evet. ve babandan gördüğün şeyi sürdürüyorsun. Peki e, hiç, e, o zaman siz kitapları hep evde okudunuz öyle mi oldu? Evet. E, kütüphaneler vesaire hiç o tip yerlere gitme şansın oldu mu? Ee, genellikle kütüphanelere gittik. Hı -hı. Şey, böyle orada kitaplara baktım açtım annem Hı -hı. okudu. Beğendiklerimizi aldık. Öyle Hangi denir. Hangi kütüphanelere gittiniz hatırlıyor musun onları? Mesela çocuk kütüphanesine gittiniz mi? Yok hatırlamıyorum. Önümden. Hatırlamıyorsun. <gülüyor> Peki. Ee, bir de e, senin arkadaşlarınla e, kitap hani arkadaş kitap sen e, ilişkisi nasıl? Arkadaşlarınla kitaplar üzerinden nasıl ilişki kuruyorsun? Biraz onu anlatır mısın? Mesela okulda neler yapıyorsunuz kitaplarla ilgili? Okulda genellikle değişiklik işte bir yapıyoruz. Hı. Hmm. Birlikte. Özellikle sıra arkadaşımla yapıyoruz. Hı hı. Yani kitaplar el değiştiriyor aranızda evet. ve birbirinize tavsiyelerde de bulunuyorsunuz hı hı. o zaman. Peki şimdi bir de kütüphane konusuna değineceğiz. Önce e, kitap okuyan çocuklar projesini birazcık e, tanıyalım. Esra'nın bize birazcık hı hı. onu anlatsın. Oradan bakalım Berfi'nin gitmek isteyebileceği bir kütüphane var mı? Umarım olacak. Bunun için uğraşıyoruz son 4 aydır. Türkiye genelinde yerel belediyeler bünyesinde çocuk kütüphanelerinin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bu konuda iki şey var. Zaten var olan çocuk kütüphaneleri var ama ciddi eksiklikleri var. Bu konuda müdürleriyle görüşüp önerilerde bulunuyoruz. Ya da zaten ciddi bir çocuk kütüphanesi eksikliği var. O bünyede de belediyelere, Milliyetin Bakanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na talepte e, bulunuyoruz. Ama bunun için de tüm Türkiye'ye genelinde insanların e, bize destek olması gerekiyor. Yani bir sivil inisiyatif Aynen oluşturmak öyle. üzere e, harekete geçtiniz diyebiliriz. Aynen öyle. E, peki e, sizin örnekleriniz neler? Bence hani bir örnekler olmalı ki bu hareket Hı -hı. başlamış olsun. Şimdi şöyle bir şey. Ben ilk e, yola çıkış noktamız yurt dışında gördüğümüz işte Family Centers Play Centers e, adı altında olan e, oluşumlar. E, hem gelişmiş ülkelerde var hem gelişmekte olan ülkeler var ve Türkiye gelişmekte hızlı gelişmekte ışmakta olan bir ülke olarak e, ciddi böyle bir eksikliğe sahip ve bunun giderilmesi gerekiyor. Ha yurt dışında e şey miydi? E, yukarıdan mı geldi bunlar yapıldı? Hayır. Halk diledi. Halk dilediği için e, bu mekanlar açıldı. Ve aynı şekilde Türkiye'de de bunların olması gerektiğine inanıyoruz. E, o yüzden insanların sadece bir araya gelmeleri, destek vermeleri gerekiyor. Şimdi herkeste şey var hani belediyeler bir şeyi yapar ve biz buna uyarız. Hayır biz halksak e, ve yani oylarımızla işte vergilerimizle esasında bu konuda bir söz sahibi olmamız Hı -hı. gerekiyor. E, ve o yüzden biz direkt belediyelerin kapısını çalıyoruz. Kütüphane müdürlüklerinin kapısını çalıyoruz, bakanlıkların kapısını çalıyoruz ve insanları hani bir araya getirip bu konudaki Hı -hı. dileklerini iletiyoruz. Tamam. Ve bununla ilgili işte iki şeyimiz var. Dediğim gibi yavağı olan kütüphanelerimiz ciddi eksiklikler var. Adı Çocuk Kütüphanesi olup e, büyüklere uygun masa ve sandalye e, ve rafların konulmuş Hatta olduğu. Hatta büyüklere bile uygun değil. Bazı ortamlarda evet, yani. yani hiç aynen, uzun, aynen. uzun uzun oturup çalışmak mümkün aynen. olmuyor. Burada bir araya girip hı. Berfin'den nasıl bir kütüphane isterdi diye Harika. bir ondan duyalım evet. mı önce? Berfin nasıl bir kütüphane isterdi? Renkli olsun isterdim. Neşeli olsun isterdim. Hı hı. Ee, ama en çok da fazla çocuk kitabı Fazla çocuk isterdim. kitabı. Zaten ha? bir çocuk kütüphanesi olsun evet. istiyoruz biz aslında ama o kütüphanede hı. mesela Nasıl bir oturma düzeni olsun isterdin çünkü okullara gidiyoruz okullarda sıralarda oturuyoruz vesaire ya da okulda kütüphaneniz var, vardır ee, yok mudur ya. okulda kütüphaneniz i̇şte yok daha şimdi orada zaten bir, da, bir yara aldık evet. yani şu anda bir yara aldık ee, okulda kütüphane zaten yok peki olsaydı nasıl bir kütüphane olurdu renkli olurdu çocuk kitapları çok olurdu ama biraz daha belki içinde neler yapmak isterdin yani sadece kitap okumak mı isterdin oradan? Ee, i̇çinde bazı aktiviteler de olsun isterdim. Oyun oynasın alırdım isterdim. Hı -hı. Ee, mesela bizim anaokulumuz var alt katta. Hı -hı. Onlar kütüphaneye gelip masal okuyabilsin öğretmenleri isterdim. Hı -hı. Yani okul öncesi Hı -hı. E, çocuklar içinde rahatlıkla kitap okunabilecek bir ortam olsun isterdin. Peki hiç sen böyle bir ortama rastladın mı? Gidip gördün mü böyle bir ortama girdin mi? Hı -hı. Böyle bir kütüphane gördün mü bugüne kadar? Az çok TÜYAP'da almıştı galiba. Hı, ama orada sana hani kitap var. Ben A, daha şanslı. çok böyle, evet orada tabi oluyor. Bir sürü çocuk etkinliği oluyor. Şimdi aslında e, hani Berfin'in bize söylediklerinin bir resim olduğunu belki düşünerek bakmak hı hı. lazım konuya. Şimdi sizin girişiminizin e, önemiyle ilgili. Hı hı. Yani bu resim. O yüzden evet, yani evet. çok oturdu gibi geliyor bana. Aynen. Okulda bile kütüphane yok. Aynen. Yani durum bu. Şimdi bu kapsamda da şey var. Milliyetin Bakanlığı'nın mesela Okullar Hayat Olsun diye bir projesi var. Ve bize mesela Üsküdar'daki Atatürk İlköğretim Okulu müdüresinden böyle bir teklif geldi. Gelin Hı. bu proje kapsamında hani burada da açalım. Yani olan şu. Ne kadar hayal edebilirsek ne, yani bir şey yapmak istiyorsak hayal ettiğimiz kadarını gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani okullarda da bunu başlatabiliriz. Genel belediyelerde de. Çünkü ne istiyoruz? özel bir binadan ziyaret de bunun yaygın bir harekete olabilmesi için var olan binalarda bu kütüphanelerin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle işte temizlik gibi, ısınma gibi masrafların kesileceğinden kesileceğini umut ediyoruz. Ayrıca şey bir sürü fonlar var. Kültür Bakanlığı'nın içerisinde artı AB fonları var başvurulabilecek. Yani belediyelerin esasında şunu bilmesi gerekiyor. Halk böyle bir şey istiyor ve bunu yapabilmek için de gerekli fonlar var. Sadece bizim talep etmemiz, kapılarını çalmamız gerekiyor. Peki bu fonları diyelim ki kullanabilir hale geldi. Hı hı. E, fonla açıldı musluklar. Hı hı. Hı hı. O zaman ne yapılacak? Sizin önerdiğiniz şey ne? Yani hangi çocuklara evet. nasıl kütüphaneler? Önerdiğimiz <gülüyor> şey şu. Kütüphanenin iki e, kanadı olacak diyelim. Biri okul öncesi çocuklar. E, yani okuma yazmayı bilmeyen çocuklar ve okuma yazmayı bilen çocuklar. Tam okul da sonrası. de öyle. Yani aklın yolu son derece Aynen son. öyle. Okul <gülüyor> öncesindeki amaçladığımız işte mesela ta, e, interaktif bir şekilde kitaplar okunsun. Ve okumak sadece esasında harften ibaret değildir. Ahşap objelerle, üç boyutlu objelerle, farklı renk ve... E, işte seslerle biliyorsunuz çocuk kitapları özellikle okul öncesinden zaten renk ses ve dokunma his ağırlıklıdır ki motor yetenekleri yani. çocukların gelişebilsin. Bu bağlamda da aynı zamanda da sahne olsun işte sahnede interaktif bir şekilde kitap okunsun, kitaptaki karakterler canlandırabilsin vesaire. Beylikdüzü'nde böyle bir kütüphane var. Şu ana kadar gördüğümüz en iyi örnek o. Ve kütüphanecisi Hilal Çoğadar Hanım harika bir insan. Ve sürekli orada aktiviteler yapılıyor bu dediğim bağlamda. Ama bunun Bunların sadece bir tane olması yetmiyor gerçekten sayıların arttırılması gerekiyor bununla ilgili bir sürü belediyeden bize destek veren var ya da kütüphane müdürlerinden gelen destekler var mesela bu yaz umuyoruz ki İBB'nin beş gezici kütüphanesi kitap okuyan çocuklar projesine tahsis edilecek yaz döneminde ve biz parklara gidip mesela açık alanlara gidip çocuklarla kitap okuma aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Bu çok güzel Berfin hiç gezici kütüphane gördün mü? Hayır. Nasıl bir şeye benzediğini tahmin edebiliyor musun? Bir hayal edebilir misin bize? Gezici kütüphane neye benzer? Gezici kütüphane. Böyle e, her çocuk gelebilir ya da ülkelerden gezi hmm. otobüsü gibi. Evet bu da güzelmiş. <gülüyor> Gezici kütüphaneler aslında bizim e, Türkiye'de çok özel bir örnek de var. Eşekli kütüphanecimiz vardır bizim. Yani Kapadokya'daydı o... Ka değil mi? Evet. <gülüyor> Pardon. Ben alerjim olduğu için e, bahar alerjisi ses gidip geliyor. Evet nasıl ulaşabilirim köylerdeki çocuklara diye düşünüp eşeğine kitapları yükleyip köy köyde ulaşan Hayır. bir kütüphaneci bizim kütüphane geleneğimizde var aslında yani. Gezici kütüphaneler de işte e, okulları, ama okulları diyorum parklara bahçelere gidip e, gelsin. Şimdi Otobüs. uluslararası bir boyuta taşıdı Berfin onu ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> neler yapılabilir gezici kütüphanede? <gülüyor> Yani e, basit olarak hani çocuklara birlikte hikaye anlatacağız ama zaten bunu ya yapıyoruz da yapmaya da başladık. Mesela e, her ayın ilk cumartesi e, moda gönüllerinde çocuklara kitap okuma saati yapıyoruz. 10.30'da e, başlıyor ve bunu tiyatral bir şekilde de canlandırıyoruz. Hani çocuklar interaktif bir şekilde oyuna katılabiliyor vs. E, aynı zamanda farklı kütüphanelere gidip kitap okuyan çocuklar projesi kapsamında etkinlikler düzenliyoruz yine benzer şekilde. Ee, tabii de... ama mekan sınırlılığımız var Hı -hı. ama şu var yani e, toplumsal olarak kütüphaneye gitme alışkanlığımız olmadığı için bir bunun kazandırılması gerekiyor ve bu proje bu yüzden bu kadar önemli çünkü bu yaşta çocuklar böyle bir e, alışkanlığa sahip olurlarsa ileride de kütüphaneye gidip çalışma tezlerini yazma ya da çalışma şeyleri de olacak ya da kendilerini geliştirme Hı -hı. becerilerini kazanmış olacaklar e, ama maalesef şu anki var olan ebeveynlerde böyle bir kültür olmadıkları olmadığı için çocuklarına da bunu aktarmaları sorunlu ve çocuklar genelde rol model kavramıyla hani e, ilerlediği için de Berfin aynı şekilde ilk başlar babam kitap kurdu. Hani en büyük rol modelleri biziz. O yüzden bizde de bir motivasyon olması gerekiyor ki bu e, karşılıklı çoğalabilsin. Şey Peki ama bir kütüphanenin şimdi e, bizde e, nasıl diyelim? Sevimsiz bir yanı vardı. Mesela kütüphane nasıl bir yerdir? Kütüphane kuralları ile ilgili ilk öğretilen şey nedir? Sensiz, Belki sessiz olacaksın. Şş. Hemen böyle para. Evet. <gülüyor> yani e, mesela ben geçenlerde işte bir kütüphanede otururken bir çocuk da gelmiş bir kitap okuyordu orada. Ve okuduğu kitap herhalde çok komikti değil. Kahkaha attı. Yani bu hani son derece doğal. Çünkü kitap okuyor ve kahkaha <gülüyor> atıyor. Yani hani ne olabilir ki? Herkesin kafa bir anda bir döndü. Yani şimşekler çıktı gözlerden <gülüyor> falan. Hani, ama hani nasıl olacak ki başka? Dolayısıyla e, çocukların... Biz daha doğrusu bir dolap kitapta her zaman şöyle bir ifade kullanıyoruz. Çocukların yuvarlanarak kitap okuyabilecekleri mekanlar. Bu da şu anlama geliyor sanki. Yine bir berfine önce orada bir söz vereceğim. Ee, yani biz istiyoruz ki kütüphanelere girince çocuklar gerçekten yuvarlanabilsinler. Yani yerlerde yuvarlanarak, isterse kenarda uykuya dalarak, uyuyakalarak. Kitap okuyabilsinler ama başka ne yapılabilir? Yani okumak dediğimiz şeyi biraz daha böyle nasıl yayabiliriz diye merak ediyoruz. Mesela ne olsa kütüphanede senin için çok daha çekici bir yer olur. Kitaptan Kitap ve bir şey daha. Ne olabilir? Tiyatro oyunu olabilir. Tiyatro oyunu belki güzelmiş bu. Peki mesela çeşitli oyunlar olsa senin gidip bulabileceğin ulaşabileceğin oyunlar olsa onlara ne dersin? O da güzel olur. <gülüyor> güzel olur tabii. Kim itiraz eder bunları. Yani ee, eğlenceli bir yer olmalı. Evet lütfen. eğlenceli bir yer. Yani Aynen. çocukların gidip, gidip gerçekten... Eğlenip mutlu olabileceğimiz Aynen. bir yer olmalı. Ee, Var mı böyle örnekler? Sadece e, çocukların değil ailelerin esansında. De evet, Çünkü evet. şu an Türkiye'de ciddi bir kitle sadece apartman dairesinde dört duvarın arasını sıkışmış bir şekilde. Hele kış ayıysa hani kültürel olarak çocuklar için bir şekilde temiz havaya ve hani evet. dışarıya çıkartma e, kültürümüz olmadığından dolayı. E, çocuklar sürekli apartman dairesinde duvara tırmanır evet. şekilde ilerliyor. Ama böyle ...mekanlar olduğunda hani yerel olarak gidebileceğiniz bir yer olduğunda ki bu mekanlarda işte e, aydınlık, ferah e, yerinin hani e, iyi bir malzemeden düzenlenmiş oldu. Yani çocuklar istiyorsa yuvarlanabilmeli. Evet koltukları puf olmalı, yumuşak hmm. olmalı. Hani istiyorlarsa ama tahtaya da oturmalı. Kendi boyutlarında olmalı. Raflar kendilerine göre olmalı. E, aynı zamanda da... E, Alt açma ünitesinin işte bebek emzirme e, anneye odasının, kolaylık anneye sağlayan. kolaylık ya da çocuğa olsa da çocuğa, bakan babaya. Aynen ya da. öyle. Yani bu bakıcısı da olabilir ya da an, evet. anneanne dedesi de olabilir. Ve bebek arabasıyla rahatlıkla girilebilen mekanlar olması lazım. Çünkü maalesef Türkiye'de biz bebek arabalarıyla gezen anneler olarak çok zorlanıyoruz. Hayır Çünkü ama bir dakika mekana girmekten evet, bahsediyorsunuz. Var mı takılmadan gittiğiniz bir kaldırıma rastladınız mı? Bebek arabasıyla Tabii. yani. Moda da var. Hayır evet, bebek arabasını bırak olarak. normal büyürken bile yani evet, zorlanabiliyor yani insanlarda. O konuda insanlar, yani maalesef. toptan bir belediyecilerin çok, zihin çok değiştirmesi lazım. Çok nadir yerlerde var maalesef. Evet. Yani ben uzun süre Ortaköy'de yaşayıp bebek arabasını kaldırma çıkarmaya çalışırken ayağı e, araba tarafından ezilmiş bir anneyim. İşte o yüzden bunu çok e, yakinen biliyorum. Evet. Yani esasında e, hayal ettiğimiz şey çok gerçekleştirmesi çok zor bir şey değil. Yani çok alt tarafı tabii. bir e, sandalye, masa, raf ve şöyle bir şey var. Bu gönüllülük esasıyla çalışan bir şey. Yani e, topu tamamen belediyeye bırakmak değil. O kütüphaneleri sahiplenmek ve çocuklarla birlikte orayı yaşanılabilir bir hale getirebilmek ve işte aileler bence bunu yapabilecek en iyi e, varlıklar ve şey aynı zamanda gönüllü bir şekilde kitap okuma saatleri, tiyatro saatleri, kukla saatleri hatta biz e, şey bile e, şunu bile yaptık. Bu ahşap oyuncak yapan e, ustalarla görüştük ve onlar mesela kütüphanelere gelip e, ahşap e, oyuncak yapım atölyeleri yapacaklar ya yani da işte oyuncak tamiri aynı şekilde yani kütüphane deyince sadece işte böyle tamam dört duvar arasında insanların girip sessiz bir şekilde kitap okuyabileceği değil de interaktif hep bu kendimi söylüyorum alanı, yaşam, tamiri, alanı, yaşam alanı öyle, ne dersin Berfin bunlara olsa böyle bir kütüphane gibi. Çok <gülüyor> <gülüyor> değil mi bütün bu oyunlara katılma yani <gülüyor> Berfin kesin çıkmaz şüphe yok yani <gülüyor> Peki Berfin ben e, sana şeyi sorayım. Sen kitaplara çok düşkünsün. Ama e, mesela bir kütüphaneye gidip işte kütüphanede kitapları okuyup bakıp orada elleyip koklayıp da öyle edinmeye karar vermiyoruz aslında diye anlıyorum. Çünkü okulunda kütüphane yok. İşte evde kitap okuyorsun sen. Nasıl seçiyorsun o zaman kitaplarını? Okumak istediğin kitaplara nasıl karar veriyorsun? Ee, genellikle sizden. <gülüyor> <gülüyor> Bizi geç. Evet, <gülüyor> ne yapıyorsun? Evet. Sonra... <gülüyor> Beğendim kitapları alıyorum. Hı. Kapağına bakıyorum. E, genellikle arkasına okuyorum. Hı. Özetler oluyor. Yani bunun için o zaman sen bir kitapçıya gidiyorsun. Kitap satılan yerlere hı hı. gidiyorsun. Ve orada ancak orada kitapları inceleme fırsatı buluyorsun. Böyle mi anlamalıyız? Bir de herhalde arkadaşlarınızla aranızda e, paslaşıyorsunuz evet. kitapları zaten <gülüyor> onu söylemiştim. Şimdi kitapçıya giderek e, kitap seçmek durumunda olmak. Burada Orhan Pamuk bir gün bir televizyon programında şöyle bir cümle kurmuştu. Eğer Türkiye'de entelektüel olmak istiyorsanız... Önce kendi kütüphanenizi kurmak zorundasınız yani o maddi yatırımı yapmak zorundasınız diye bu çocukluktan başlayan bir problemmiş gibi geliyor bana şimdi Berfin'in söylediği işte bir kitapçıya gidip kitap satılan yere gidip e, kitap seçmek ancak mümkün olabiliyor. Rusların da bir atasözü var. Bir entelektüel Hı. olabilmek için üç kuşağınızın da entelektüel olması gerekiyor Hı. diye. Çünkü e, yani mesela benim ablam işte gazeteci ve e, güzel bir kütüphanesi vardı ve ben büyürken çünkü aramızda on yaş var o kitapları gördüm ve öncelikle ilkokulda dehşet kitaplar okumaya başladım. Yani Hı -hı. hani bu tamamen Tabii. görmeyle çok alakalı. Size neler sunulabiliyor? Hı -hı. Yani o yüzden kültür seviyesi farklı yani sosyal e, ekonomik sosyal e, seviyesi farklı aileleri düşünün. E, bunu hiç görmemiş çocuklar da olabiliyor. İşte kütüphanelerin önemi o yüzden var. Çünkü i̇şte. her seviyeden ailenin rahatlıkla gelip orada bir paylaşım havuzu oluşturmaları evet, çok ekonomik önemli. Ekonomik meseleyi Aynen. ortadan kaldırabilecek Aynen. şey devletin Hı -hı. kurduğu çocuk kütüphaneleri ve yetişkin kütüphaneleri bunda hiç şüphe yok. Peki yurt dışındaki örnekler? Gördüğünüz ee, herhalde bazı evet, örnekler. Evet harika ve her yerde var ve yerel olarak var ve hani sadece işte Amerika İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkelerde değil Çin'de de var. Yani Hı -hı. hani hep ekonomik olarak Çin'le karşılaştırılıyoruz e o zaman sosyal <gülüyor> olarak da karşılaştırılalım. Hani niye bizde bu bu seviyede kütüphaneler yok. Çocukların çok rahat gidebilecekleri aileyle vakit geçirebilecekleri. Ha bir de şöyle bir şey var. Neden beledi yerel belediyelerde böyle mekan olmasını önemine vurguluyoruz. Çünkü belediyelerin... ...sorumluluklarından biri de... E, ...yine aile hayatıyla ilgili işte mesela seminerler... ...verirler normalde aile içi şiddetle ilgili... ...çalışmalar yapmaları beklenir vesaire... ...ya da belediyenin e, halkıyla... ...iyi bir iletişim e, halinde... ...olması gerekir. Yaptıklarını belirtmesi... ...gerekir vesaire. Bu tarz kütüphanelerin... ...yerel belediyeler bünyesinde olmasının... ...böyle bir işlevi de olacak. E, aileler çok rahat... E, ...bu konuda seminerler verilebilir. Hani çocuk gelişimi... ...pedagojisi, aile içi şiddet, kadına karşı... şiddet ...şidd ve aynı zamanda müthiş bir eğitim merkezi. Tabii. Şu an biliyorsunuz halk kütüphaneleri var ve yavaş yavaş bunlar kapanmaya başladı esasında. Aslında. Biz Aslında belediyelerle evet. konuşmamızdan bunu öğrendik. Niye? Çünkü insanlar artık gitmiyor. Ellerinde herkesin iPad'ler, iPhone'lar işte bir bilgisayar var ve... ...gittiklerinde şey... ...sadece ders çalışılabilen mekanlar hmm. haline geldi. Bir de güncel kitapların temini de... ...çok mümkün Aynen oldu. Öyle. Yok, çok Aynen öyle. Esasında çünkü... işte dediğim gibi... ...bütçeler var ama bunlar atıl kalıyor. Çünkü talep yok. Ve şey... Ben korkuyorum ki eğer biz bu hareketi gerçekten tüm Türkiye'de gerçekleştirmezsek ileride kütüphane de kalmayacak. Çünkü Hı -hı. her şey dijital ortamda evet. zaten ve çağ ayak uydurulması gerekiyor ve o halk kütüphanelerin kaç kişi geliyor şu an vesaire hani bunun ciddi sorgulanması lazım. Yani biz Hı -hı. kütüphane müdürleriyle gidip konuştuğumuzda mesela birkaç eksikliği söylüyoruz. İşte hani fiziksel şartlarında ya da işte annelere dair eksiklikleri söylüyoruz. Hani emzirme odası ya da işte alt açma Hı -hı. ya da işte çocuklara uygun tuvaletin olması gerektiği gibi ve a biz bunu bunu hiç düşünememiştik diye müdürler müdürler var yani. Hani e, yani, maalesef. Evet. Da... <gülüyor> Düşündürücü. Evet. Peki. Yine ben Berfin'e bir döneyim. Berfin siz e, okulda kütüphaneniz yokmuş. Şimdi bu hani işte İstanbul'dayız ve biz buna çok şaşırıyoruz. Yani bizden <gülüyor> kitap yardımı isteyen İstanbul'da da çok okul var. Yani bu şaşırtıcı bir durum. E, kütüphaneniz yok. Peki kütüphaneye okul sizi götürdü mü herhangi bir kütüphaneye? Öyle bir hani gezi Kütüphane nasıl bir şey? Çocuklar gelin bakın böyle bir şey o da olmadan kadar kadarıyla. Maalesef sınıf, olmadı. Sınıf kütüphane, sınıf kitaplığınız da mı yok? Sınıf kitaplığımız var. Onu siz kendi inisiyatifinizle kuruyorsunuz evet. ama değil mi? Yani öğretmeniniz ön ayak oluyor Hı -hı. ve sınıfta kendi kitaplığınız oluşuyorsunuz. Peki o orada kitapları nasıl e, elde ettiniz? Herkes kendi evinden mi getirdi? E, i̇kinci sınıfta herkes kendi evinden getiriyordum. Hı -hı. E, ama bu sene öğretmen e, güzel kitaplar almak istedim. O yüzden can çocukla bilgi çocuk. Hmm. yeni evden kendi kitap satın almış. Hı hmm. Girip öğretmen kendi satın almış Hı -hı. yani kitapları işte. Üçüncü sınıflar olarak Hı -hı. herkes kendi sınıfının öğretmeni almış. Hı -hı. Ee, biz de bu yıl onları okuyoruz. Anladım. Yani kendi kitaplarınızı kendiniz kurdunuz. Hı -hı. Ee, yani bu çaba da çok kıymetli bir çaba ama hani keşke daha kolay olsaydı. Evet, Çünkü siz Yeni Zelanda'da, ben programdan önce, yayından önce konuşurken Yeni Zelanda'da bir kütüphane örneği vermiştiniz. Hı. O örneği bir de anlatır mısınız? Nasıl bir... Ee, şöyle düşünün... Ee... Ege bölgesinde bir kasaba gibi düşünün, büyükçe bir yer. Yani bir evden diyelim ki diğer haneye yarım saat sürüyorsunuz arabayla ve ancak ulaşabildiğinizde bir yer düşünün. Bir saatlik ulaşım mesafesinde olan insan bebekler ve aileli bebekli aileler geliyor ve mesela işte yazın maksimum 30 çocuğun gelebileceği bir yer düşünün. Ama devlet oraya çok büyük bir alan ayırmış. Bunun içinde tırmanma ve denge yerleri var. Alanları var oyun alanları var ee, sadece ahşap oyuncakların olduğu bir köşe var sırf evcilik oynanı, e, oyn, oynanılabilecek bir alan var ee, bahçe var çocuklar tarımı görüyor ee, sebep sonuç ilişkisini kurabiliyorlar ee, sadece bir müzik alanı var işte orklar gitarlar bir, bir sürü işte çalgı vesaire e, enstrüman ee, kıyafet yeri var işte süpermenden tutun işte kelebek e, farklı farklı kostüm rüya gibi, e, mut, Kafanı sallayınca dinleyiciler görmüyor. E, mutfak var mesela oyun hamuru böyle farklı farklı deneysel şeylerin e, yapılabileceği, motor yeteneklerinin geliştirilebileceği, küçük çocuklar için ayrıyeten e, küçük o, e, şey. Onlara özgü Hı -hı. oyuncakların olabileceği böyle bir mekan hayal edin ve aileler hiç para ödemiyor ya da e, yıllık çok cüzdi rakamlar ödüyorlar. Bu bütün yurt dışında bu geçerli çünkü Hı -hı. belediyeler ana sponsoru ve e, aileler sadece atıyorum e, mesela Amerika'da bir yer var ve bunun daha büyük hani şu an çocuk cimnastik salonları biliyorsunuz e, Hı -hı. favori Hı -hı. olmaya başladı. E, böyle bir yerin ücretsiz belediyeler tarafından yapıldığını düşünün e, kütüp, aynı zamanda kütüphane de var ve e, sadece orada e, yıllık 100 dolar gibi bir rakam veriyorlar. Hı -hı. E hani, rüya evet, gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Çok ama, güzel. Ama neden olmasın. Evet, yani neden sanki olmasın. Neden olmasın Sadece bir tabii. kütüphane kelimesiyle başlayıp evet. bu çok rahat e, gidebilir. Gidebilir yani olabilir bir şey. Hı -hı. Peki Berfin, Leyla'ya kitap okuyor musun? Leyla senin kardeşin. Evet okuyorum. Peki neleri okuyorsun? Şimdi senin bu kitap tercihlerin üzerine biraz konuşmak istiyorum. Biraz konuyu senin kitap tercihlerine getirelim. Çünkü senin özellikle önermek istediğim bazı kitaplar var. Evet, kadarıyla. Bize birazcık bugün kitap önerilerini sen yapacaksın. Hı -hı. Biz de Türkçe'ye önem veriyoruz. Hı -hı. Ee, bu yüzden Yıldırım Türkan'ın çevirdiği kitapları, Züla yazdığı kitapları hı -hı. özellikle okuyoruz. Hı -hı. Yani Yıldırım Türkan'ın çevirisini beğeniyorsunuz, hı -hı. o dili beğeniyorsunuz. Aha, çok güzel. Kitap evet. isimleri de alalım. E, i̇stersen verebilirsin kitap isimlerini, evet. Ee, beğendiğim kitaplar, hı -hı. Ee, ilk beğendiğim kitaptan sona doğru geçeceğim. Tamam. Ee, süpürgen'de yer vermeyi bir kere çok beğendim. Hı hı. Güzeldi, neşeliydi. Ee, sonra Kasabanın Enşik Devi diye bir kitap var. Siz zaten önermiştiniz onlara ama <gülüyor> ben yine <gülüyor> hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> e, Nohutu'da Bakla Sofa var. Tostoruman'ın Yavrusu var. Tostoruman'ın kendisi yok mu? E, Bizde oh. Tostoruman'ın Yavrusu ha, olduğu Anladım, için... <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> i̇şte güzel kitaplar bunlar. Ne sev geliyor bana. Hı -hı. Ve çevirilerini de çok beğendim evet. anladığım kadarıyla. Peki bunlar e, kardeşin okuduğun kitaplar mı? Evet. Kardeşime de okuyorum. için de aha. okuyorum. Ha, biz de okuyoruz hala bu kitapları evet. çok sevindik. <gülüyor> Peki senin um, o arkadaşlarınla paylaştığın kitaplar hangileri? Ee, Noel Şarkısı diye bir kitabım var. Charles yakınsın yazdı. Onu çok beğeniyorum. Zaten bizim sınıf kitaplığımızı da getirilmiştim. Ee, arkadaşım benim çok beğenmişti. Hı -hı. Ee, zaten sınıf kitaplığına getirmeden önce biz ikimiz de işte yapmıştık. yapmıştık. Ama bir daha okumak istedi. O yüzden anladım. O yüzden tekrar okudum. Güzel. Yani e, güzel öneriler yaptın. Teşekkür ederiz öneriler için. E, süremizin e, yine sonuna geldik. Evet. E, bize ulaşabilecekleriz. Bi, şimdi onları <gülüyor> evet. söyleyeceğim. Önce onları siz söylerseniz yani ben söyleye biz söyleyecektik ama siz söyleyin. Ha, tamam teşekkürler. Evet. Ee, bize Facebook'ta Kitap Okuyan Çocuklar e, Projesi hem sayfası var hem de grubu var. E, grubuna adı Okul Öncesi Çocuk Kütüphaneleri e, sayfanın adı da Kitap Okuyan Çocuklar Projesi. E, blogumuz var. Blogumuzdan haberlerimizi okuyabilirler ve bizi takip edebilirler. Kitapokuyançocuklar.blogspot.com Ayrıca bize ulaşmak için e-postayla e, kitapokuyançocuklar.gmail.com'dan bize ulaşabilirler. Tamam. Çok teşekkür ederiz Biz bugün teşekkür yayınımıza ederiz. katıldığınız için. Bizde çok bir ilki gerçekleşmiş oldu. Çok da keyifli oldu. Umarım siz Biz de keyif almışsınızdır. Çok çok teşekkürler. Tamam. Gelecek hafta. Görüşmek üzere Bir Dolap Kitap buraya kadar. Hoşçakalın. Hoşça kalın Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı